Okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Riyadu Salihin adlı derslerimiz bir seneye yakın zaman diliminden beri devam etmekte. Birçok arkadaşla, birçok kardeşle oturduğumuz, konuştuğumuz zaman <gülüyor> öncelikle kendi nefsinde bu hadisleri okuduğumuz zaman, bu hadisleri anlamaya çalıştığımız zaman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 Allahü Teala buyuruyor ki Nisa Suresi 36. ayette Wa abdullah Allah ibadet edin. Aleyküm salam, ahollahu Allah'a ibadet edin. Ve Allah'ın kullarıdır. Ve Allah'ın kullarıdır. Ve Ve Ve Allah'ın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 İhsanda bulunun. Zaten bu baptan sonra İmam-ı Nebevi'ye rahimahullah bizlere anne babaya bir iyilik ve sılay-ı rahim başlığını zikredecek. O bahisle konuyu alacağız. Ama dikkatimizi çekmemiz gereken husus bu ayeti kerimede Allahu Teala kendisine ibadet edilmeyi zikrediyor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 Ribizil qurbā, al-yetama, al-masaḳini, al-masaḳini, al-jarizil qurbā, al-jaril-junbi, al-sahibi bil-jambi. Allah ﷻ ayetin devamında akrabalara, yakınlara iyilik etmeyi, ihsan da bulunmayı, yetimlere iyilikte bulunmayı, miskinler, zavallı, düşkünlere iyilikte bulunmayı emri diyor.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 o topluma komşuluk haklarından bahsediyor. Komşuluk haklarını öğretiyor. Bugün bile insanların zaruretle ihtiyacı olduğu önemli hususların konulardan bir tanesi. Komşuluk hakları. Ayetin devamında وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Sahip olduğunuz mülk yemin olan köleleriniz ve i̇bn Sebil, yolda kalmışlara ne yapın? İyilik edin, iyilikte bulunun. Hemen konuyla alakalı ilk hadise geçelim. <gülüyor> Ali bin i Amara ve Aişete anhum kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ zâle Cibrilu yusînü bilcâri hattâ zanantu ennehu seyugarrifuhu muttefakun aleyhi. Ayşe vebni Ömer radıyallahu anhum diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril komşuluk haklarıyla ilgili, komşuluk haklarıyla alakalı o kadar çok emirde, vasiyette, nasihatte bulundu ki diyor aleyhissalatü vesselam Hatta zanantu ennehu seyverrithuhu öyle bir şey anladım ki Cibril'den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 Bazen, yani insanda şu duygular olabiliyor. Ya, işte niye selam vermiyorlar? Niye konuşmuyorlar? Hayır, sen elinden geldiği kadar ne yap? Resileler ara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zerah dediği gibi diyor ki, yemek pişirdiğin zaman, yemeğin suyunu ne yap? Fazla yap. Fazla yap. Ve te'ahet ciranek. Ve komşularına giderek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 öğüt verdi diyor. İde tabakta mı rakan fakir mi yemek pişirdiğin zaman onun suyunu bol yap. ثم نظر أهل min من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Yani komşularından, etrafındaki insanlardan bak ve onlara bir kısım bir kısım, bir pay gönder. Onlara da edir. 3. hadis Ebû Hurayra radıyallahu anh. An-nâbiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Vallahi lâ yu'min, yu'minu, vallahu lâ yu'minu, vallahu lâ yu'minu." 3 defa diyor ki Hazreti vesselam Allah'a yemin olsun ki bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. Qîla <gülüyor> men yâ Rasûlallâh? Sahabeler sor, tabii soruyorlar yani. Hakkında böyle Nebi vesselamın üç defa tekrarla üzerinde durup söylediği kimse kim olabilir yani Niye böyleyse hatırlarsam diyor ki Allazi la yakmanu jaruhu bowa'iquhu muttefakun aleyh Komşularının kendisinin çerrinden emin olmadığı kimsedir o. Yani komşularına hani biz Türkiye'de diyoruz ya yaka silkliği, şerli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 ne yapıyorlar? Uyarmaya çalışıyorlar. Halbuki hoşgörülü olmak bu konuda evla. Müslümanın rivayetinde ise diyor ki Aleyhissalatu vesselam la yadkhulul cennete man la ya'manu jaruhu biwa'ika. Komşusunun şerrinden güvende olmadığı kimse cennete giremez.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 Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya nisa el muslimat. Kadınlara tavsiye ediyor aleyhissalatü Ey Müslümanların hanımları. Ey Müslümanların kadınları. Görüyorsunuz aleyhissalatü vesselam böyle terbiye ediyordu ashabını. Ey Ebu Zer diyor, Yemeğini pişirdiğin zaman fazla pişir. Kadınlara sesleniyor. Ey Müslümanların kadınları. La tahkirenne carretun licarretiha. Ticâratihâ velev firsene şâtin. Sizden birisi diyor, komşusuna vereceği, Yahut komşusundan gelecek olan, ki bu ilk anlaşılması yerken bana, komşusuna vereceği, bir hediyeyi, bir yemeği, ne yapmasın? Küçümsemesin. Velev ki bu, bir koyunun,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 bir tahta koymasına engel olmayın diyor. Aleyhissalatü vesselam. Yani esnek olun. Sen o insanın yüzüne bakacaksın. O insanla aynı mekanı paylaşıyorsun. Sümme yekulü abu Hurayra. Abu Hurayra diyor ki radıyallahu anh İlim mehli diyor ki Mervan İbn-i Hakem zamanında abu Hurayra biliyorsunuz Medine'ye emirdi. Validi Medine valisi.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 Bu hadiste muttefakun aleyh olan hadislerden Yine Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor hadise ki: en sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil âkhiri fe la yu'zi jarahu." Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ne yapmasın diyor? "Fe la yu'zi jarahu." Komşusuna eziyet etmesin, ya komşusunu üzmesin, sabırlı olsun. O muhakkak Allah'a iman eden misafirlerine ikram eder. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. O muhakkak Allah'a iman eden misafirlerine ikram eder. O Allah'a ve ahiret gününe O iman ediyorsa ne yapsın? eder. O muhakkak Allah'a iman O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 Ya işte ben namazla şöyle bir şey yaptım. Bunun hükmü nedir? Ya bu sene biz işte zekat vermedik. Biraz geciktik verebilir miyiz? Yani insanlar dini merkeze düşündükleri zaman soracakları çok şey var aslında. Öğrenecekleri çok şey var. Ama şeytan bırakmıyor ki. Göre değil mi? Şöyle bakın etrafınıza. Laf kalabalığından başka hiçbir şey yok. Yazık günah.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 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ fal فَلْيُكِرْمُوا ضَيْفَهُ Kim Allah'a ve ahiret ne iman ediyorsa, ederse ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Ama, şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bakıyorum adamın evine misafir gelmiyor ya. Aydar olmuş, yıllar olmuş, kapısını çalan yok. Veyahut da kendisi gitmemiş. Aydar olmuş, yıllar olmuş. Birisinin evine misafir olarak gitmemiş. Evinde yatılı insan kaldı mı? Şu birkaç sene içinde.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 Geldiği zaman onun hakkında otele gitsin diyen insan duydum ben. Yani. Bu hale gelmiş insanlar maalesef. Çünkü gerçekten herkes, bu faziletli, erdemli bir amel, davranış. Allah Resulü Aleyhisselam da bunun için tavsiye etmiş. Onun için herkesin yapabileceği bir şey değil bu arkadaşlar. Yani. Olgun insanlar, manevi olgunluğu, imani olgunluğu olan insanların bu hususlara dikkat ettiğini görürüz. Sana illa evinde yemek ettirmeye çalışır adam. Sana seni illa misafir etmeye çalışır. Seni ağırlamaya çalışır. O kim inanır Allah'a ve ahiret gününe, falyekul hayran veya leskut. Bu da demin kendisinin aynı lafızlarında. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Bravo o Müslim bu lafız. Bu hadiste imam müslimde yapmış, rivayet etmiş. Yani bir keresinde, bundan iki üç yıl önce tramvaya bineceğiz Galata Köyünden. Galata Köyü O, o gün de iki takımın maçı varmış. Şeyde, Beşiktaş'ta. Saatte geç yani 11 buçuk 12 şey. Normalde tramvayın bombaş olacağı bir saat. Tramvaya gittik bekliyoruz. Birden taraftar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 tartışmalar. Ondan sonra o gefezevi üzerine eve gidecekler. Tabi ne namaz var. Yatsı namazı. Ne sabah namazı. Bir de namaz kılıp da bu işlerin peşinden koşan insanlar var. Adam ya diyor hocam diyor bu hafta diyor milli maça gideceğiz. Ya senin ne işin var? Yani Allah hidayet eylesin. Zaman israfı arkadaşlar.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 Dikkat etmek lazım yani. Gençlik önemli. Sekizinci hadisimiz Aişe radıyallahu anhumâ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِي جَارَيْنِ Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımı Aişe. Ey Allah Resulü benim iki tane hanımım var. Komşum var. Pardon. فَاِلَا اَيِّهِمَا اُهْد۪ي Hangisine hediye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 Diğerlerinden nazaran hakkı biraz daha fazla. Hakkı hukuku biraz daha fazla. Revahül Bukhari. Dokuzuncu hadis. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhüme kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Khayrul ashabi indallahi khayruhum lisahibihi.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 yani ona iyilik etmen talibayette geliyor. İnsanın akrabasına vereceği yardım, sadaka hem sadakadır, hem de nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sıla-i Rahim'dir. Hem de sıla-i Rahim'dir. Sıla-i Rahim'in bir cüz'ü de bir parçası da akrabayı göz gözületip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 20 sene olmuş. Ya yani çocuk dedesiyle, babasıyla oturuyor aynı sofraya kardeşleriyle. Ama konuşmuyor dedesiyle. Abisiyle konuşmuyor. Naili <gülüyor> فرهم bizlere burada Nisa suresinin az önceki etmiş olduğumuz ayeti naklettiğine dedi ki: "Ve abdullah havale tuşriku bihi şey'a."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 Yani biz niye akrabalık bağlarına devam ettiriyoruz? Niye sılay rahimle bulunuyoruz? Allah için. Allah'tan korktuğumuz için. Onlar ki Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın sılay-ı rahim yapmayı emrettikleri ettikleri kimselere ne yaparlar? sılay rahim yaparlar. Allah-u Teala. Överken,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 Bu bil ihsan'a, anne babaya da iyi davranmanız, iyilikte bulunmanız. İmme yblugan ne endekel kibara ahduhuma. İkisinden birisi yanında, senin yanında yaşlılığa ererse, yaşlanırsa, aukila <gülüyor> huma ya da ikisi. Fala takul luma uf Ne yapma diyor anne babana? Biz Türkçe'de de bu kelime almışız, değil mi? Ne diyoruz?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 Ve kullaha ma kauul onlara güzel söz söyle, hoş söz söyle. Vaḫfit lha ma janaht zlli min al-rahma, onlara rahmet kanatını aç. Ve kul Rabbi hamhu ma, kema Rabb yaani Ve hep dua et. Bak Allah talab ediyor nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. De ki Rabbir Rabbim.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 Allah Hocam diyor. Bir sene oldu herhalde. Telefonla ne zaman görüştün? 3-5 ay olmuştur. Böyle diye insanlar var. Böyle yaşayan insanlar var. Lokman suresinde ise Allah-u Teala diyor ki وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Bizler insana, anne babasına iyilik yapmayı vasiyet ettik. Yani ona öğüt verdik. İnsana, anne babasını hatırlatıyoruz diyor.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 Rafısa fi Onun emzikten ayı da nedir? İki senedir. Yani şükürli veli Allah Teala diyor, ki, işte bana da şükret, bana şükret diyor Allah Teala. Veli değil. Anne babana da şükret, teşekkür et. Yani onların sana yaptıkları ilikler an.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 yani akrabalarına ziyarette bulunman. Hele hele sana mirasçı olacak kimselere muhtaç oldukları zaman infakta bulunman. Mesela kardeşin, sen vefat ettiğin zaman, öldüğün zaman senin malına mirasçı mı? Mirasçı. Değil mi? Allah'ın dininde. Senin kardeşinin senin malında ne var? Hakkı var. O zaman mesela senin kardeşinin bir şeye ihtiyacı varsa ona diyorlar infak etmen farzdır. Yardım etmen farzdır. Bu da sılayı rahimdir. Zekat, furu ve usul. Yani ne verilmez? Demek furu ve usul. Yukarıya ve aşağıya. Yani yukarıya babana, anana, dedene, dedene, dedene usul. Çoluğuna, çocuğuna, torununa yapmasın Veremezsin. Ama kardeşine zekat verirsin. Şayet kardeşine bakım, kardeşine bakmaktan sorumlu değilsin. Mesela kardeşine bak bakmakta zor bazı ilmelerde diyor ki kardeşine bakmakta zorun sorumluysan aynı evde yaşıyorsunuz veya işte bakıyorsun bu baktığın infakı zekat yoluyla kaçırmak için vermeyeceksin. Ama kardeşin diyelim ki bir yerde yaşıyor baktığın durumu iyi değil ama yaşıyor fakir gidip zekatını ne yapabilirsin verebilirsin. Evet. Elde, e, sana e, sakalından dolayı veya dolayı bu tür Şimdi eğer gittiğiniz yerde haram işleniyor, günah işleniyor. ya bu tür şeyler yaşanıyorsa yani sılayı rahimi hemen kesmeyi düşünülmez. İmam-ıhadi diyor ki oraya gidip o harama engel olmaya çalışabiliyorsan, tebliğ yapabiliyorsan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 Bunu yapamayacaksan oraya gitmen de ne değil? Caiz. Oraya gidip o düğün salonuna oturup orada insanların haram işlediğini gözünle müşahede etmek de caiz değil. Bu insanları yani ziyaret etmek mümkün olmuyorsa telefonla ziyaret edersin. Hal hatırını başka şekilde ne yapabilirsin? Sorabilirsin. Ahvalini araştırabilirsin. Evet. Evet birkaç tane soru alabiliriz oradan. Namaz kılarken nerelerde gizli okumuş, çok aşikar, namaz kılarken, evet. nerelerde gizli, evet. Namazla sesli ve sessiz nerelerde okumuş. Gizli ve aşikar. Evet evet. Sabah namazında, sabah namazının farzını aşikar okumuştur. Öğlen namazı sessiz, ikinin namazı sessiz, akşam namazı yatsı namazı sessiz. Bir insanın evde namazı sesli akşam veya yatsı namazı. Bir insanın evde akşam yatsı namazından sonra teheccüd namazı kılıyorsa, gece namazı kılıyorsa onu sesli olarak ne yapabilir? Kılabilir. Bu namazı o şekilde kılabilir. Bu namaz nasıl kılınır orada mı tutulur? Bu soruyu soran arkadaş orada mı yaşıyor? <gülüyor> orada yaşadılar ama sorus. Orada yaşadım mı soruyorsunuz? Biz de inşallah o zaman cevap veririz. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah estağfuruk ve etûbüleke.